şimdi zaten şu an soh, zaten şu an sohbete kalan e, belli başlı arkadaşlar yani sabah namazında olan istediğiniz yani arz ettiğiniz önemli gördüğünüz ki önemli olması gerekir. Tabii itikadi meseleler daha çok bizim için önceliklidir. İşlenmesini istediğiniz bir şey varsa söyleyin. Değil mi? Avrupa'daki arkadaşların müşkilatlarını genel anlamda iyi bildiğimi zannediyorum ben. Efendim? Eğer bir sohbet mevzu olabilecek kadar içerikli soru soran varsa buyursun. Hemen o soruyu sohbet mevzu yapabiliriz. Dün sana benzeyen birisi mi vardı? Öyle mi? Sen dün var mıydın? Allah Allah. Halbuki ben teker teker herkesin Kim uyuyor, kim yan geliyor, hepsini Sizin böyle toplanın Yani size toplanın dememem, bir araya getirmemem, biraz dikkatinizi çekmeme pek rahatsız olmuyorsunuz değil mi? Allah Resulü'nden gelen bir hadis-i şerif var. Bir seferde yemek için, istirahat için duruyorlar. Bir yamaçta böyle. Herkes istediği gibi uzaklaşıyor, sağ sol gidiyor. Yani toplulukları dağılıyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen toplanın diyor. Dağılmayın ve Allah sizi dağıtmasın diyor. Topluca hareket edin. Ve bu sizin için hele seferde, tenha bir yerde, tek başınıza kalmanız her yönüyle tehlikeli istiyoruz. <gülüyor> Beraber olmanın, yaklaşık olmanın, sohbet içinde insana verdiği çok farklı bir haz vardır. Biri ta o köşede, biri o köşede sohbeti dinlediğini gösterse bile görünüm olarak, o mutlak bir şeyler düşünmeye başlamıştır artık. Şeytanın insana hayırdan alıkoymasının koymasının birçok sebebi var. Mesela ilim tahsili gibi, insanın içinde kendisinin ona ilim tahsiline gayret duymasını harekete getirmesini birçok sebeplerin oluşmasını ister. Birileri gelir nasihat eder, ilmin faziletini anlatır. Ya o etrafta ilim ehline takdirin yani saygının çok çok olduğunu görmüştür. Kendisini ikna eder. İlim tahsil edeceğim der. Ama bakarsanız ilim tahsiline gittiği yerde veya tahsil ettiği ilim hakikaten Kur'an ve sünnete dayalı bir ilim değildir. Şeytan bu sefer onun yanlış şeyler öğrenmesi için onu yönlendirir. Ve ona da kendisini yani hayra ulaştırdığını düşünse yani hakikaten ilim tatil edebileceği bir yeri bulduğunu düşünse ve bu sefer ondaki sabrı, yani sebatiz edilemeye kalkar. E, şu kadar kalırsam yeter veyahut burada tahammül edilmiyor, böyle olunca ne olacak? Veyahut benim tahsil ettiğim ilim yeterlidir, bundan sonra bana yeter, ben ilerletirim gibi. Birçok manileri gündeme getirir ve hakikaten onu dener, hırpalar böyle. Heh. Buna da tahammül ettiğini düşünün. Yani ilim tahsil ettiğini. Ondan sonra onunla amele mani olur. Yani onunla amele mani olur. Şırf amel etmesin bildikleriyle diye. Veyahut bu amelin içerisinde başkasına öğretme de vardır. Buna mani olur. Çok çok böyle ilim tahsil eden vardır ki tahsil ettiği ilimde hayır yoktur. Hayırlı bir ilim tahsil etse Onunla ameline mani olur, başkalarına öğretmesine mani olur. Baktı ki ortam onun amel etmesi için onu zorluyor. Çünkü ben devamlı sizin içinizde kalsam, e, yalnız başıma kaldığımdaki yapmadığım birçok şeyi sizin yanınızda yapma zorunda hissederim kendimi değil mi? Utandığımdan veyahut çekindiğinden ve bu sefer ameli de mani olmayınca o ameli ihlassız kılmaya çalışır böyle yani ha o ameli işlemişsin ha işlememişsin bu konuma kadar getirir onun için tutup 100-200 kilometreden kalkıp gelip 2-3 gününüzdür burada oturarak yani böyle harcama gibi bir gayreti elde ettiyseniz o zaman bunu en iyi şekilde değerlendirmeye bakın <gülüyor> bu anlaşıldı mı? Ha. ayrıca bazen bunu çokça bizde bir atasözü olarak görürsünüz Anadolu'da 60-65 yaşına böyle gelmiş yaşlılar vardır gençlerin arasında sanki bazı yanlışları idrak etmiş havasını vermek için yani artık her şeyi anlamış işin püf noktasını yakalamış havasını estirmek için ben sizin gibi genç olacaktım bak neler yapardım diyor yani sizin gibi olacaktım tabi bazen gençlerden fısıldayanlar sen zaten gençliğinde de yani ne, mal, ne mal oldu belliydi biliniyordu veya bilenler vardı denili şeytan ona gençliğini harcattığı gibi yaşlılığını da yaşlılığını da harcattırır neden bazen gençliğin harcanması insana hakikaten çok şeyi kaybettirir Bu bir gerçek. Ama, Ama gençliğini bu harcamanın yanında yaşlılığı harcamak harcaman, daha büyük zararlar verir. Aynen, aynen. gençliği hayırda kullanmanın çok çok fayda, fayda temin etti. Getirdiği gibi. Neden? Neden? E, gençken insan birçok malumatla bilgiyle donatılmış olabilir. Mücehaz olabilir. Ama gençliğinin tecrübesizliği acemiliği diyelim veyahut gençlik heyecanı deyiniz, nasıl derseniz deyin birçok şeyi yapmadan onu hataya götürür aceleci davranır, sabırsız davranır, birdenbire versin gibi havasında işler yapar veyahut o işin usulünü kestirme yolunu bilemez bunu yapamaz mümkün değil Fakat yaşlılığında artık bütün bu hatalara sebep olabilecek püf noktaları yakalamıştır tecrübesiyle. Gençliğinde 5 senedeki yapamadığı işi yaşlılığında bir insan bir ayda yapabilir. Bir ayda yapabilir. O zaman şeytan ona, o kişiye o denli topluma faydalı olabilecek birisine yaşlılığını da harcattırmaya bakar. Onun için bizim yani artık inancımızda, örfümüzde yaşlıların toplum içerisinde o toplumu birçok tehlikeye karşı koruyan siperi sayka dediğimiz yani paratöner konumundadır. Eğer bir toplumda yetişmiş salih yaşlılar, tecrübeli yaşlılar yoksa, o toplumu gençler ne kadar bilgili olursa olsun, ne kadar amel olursa olsun, o toplumu dalalete götürür. Ve birçok fitne de toplum içinde böyle çıkar. Binaenale yaptığınız veyahut yapacağımız işlerin vaktin müsaitsizliğine sebep zamanın azlığına sebep imkanların e, kısırlılığına sebep fevkalade işaret ettiğim gibi Allah'ın bizden istediği dolu dolu 24 saati sadece onun için onun yolunda harcamamız değil bizden istediği ona ayırdığımız sadece onun için ayırdığımız bir vaktin olması önemli bazen deriz sohbetlerde ki bunu bu son zamanın artık İslam için çalışan mücadeleci kimseleri de demişlerdi, Tahribat çok süratli bir şekilde ilerliyor. Anladınız mı? Tahribat, yıkım yani ifsat dediğimiz hareket çok süratli bir şekilde ilerliyor. Hem de bütün vesilelerini kullanarak yani bütün araçları kullanarak süratli bir şekilde ilerliyor. Bunu da tarif ederken diyor ki mesela ben bir gazya tenikesiyle kocaman bir mahalleyi istersen iki saat içerisinde cayır cayır yakarım. Tahribat bu kadar süratli. Ama o iki saat içinde tahrip ettiğim, yıktığım mahalleyi ben yine bir kişi olarak iki senede üç senede, on senede yaparım yani bu şu demektir tahribat, yıkım, ifsat çok süratli hem de bütün vesileleri kullanarak ilerliyor bu tahribatın yanında süratliliğinin ve kapsamlılığının yanında bizim o kadar gayretimize rağmen tamir, ısla ne kadar ağır da hantal işliyor değil mi? o yıkımın karşısında böyle bir tamirle Biz ne, ne yapabiliriz? Yani, yani o kadar, kadar yani gayretimizi gayretimiz sarf etmiş bile olsa, olsa her bir halükarda bir tamir bir zordur. Tahrip devamlı, devamlı süratlidir. O zaman madem ki Allah'ın bizden de istediği dolu dolu 24 saatin sadece onun için harcanması değil ona ayrılan bir zaman bu az da olsa ki bakın hadis-i şerif hadis kitaplarına Allah Resulü için İbn-i nakledilen bir sözde Allah Resulü diyor bize sohbet edebilmek için bize nasihat edebilmek için bizim boş zamanlarımızı müsait olduğumuz zamanlara araştırır diyor. Neden? Neden? Sıkıntı iş, iş, yani iş yoğunluğu içerisinde birisinin bazı işlerini huzur ile eda etmesi zordur hatta hatırlarsanız Muaz cevelin Cebel'in yastı namazını Allah Resulü'nün arkasında kılıp ondan sonra kubaya giderek cemaatine imam olarak kıldırıyor orada namazı biraz uzatınca cemaatten birisi alel acele namazı hemen kılıyor Muaz uzattığını görünce ve sinirleniyor Allah Resulü'ne şikayet ediyor bu durumu Allah, Allah Resulü da tabii adam anlattır ben diyor bahçesi olan birisiyim. Suslama vakti bana belli zamanlarda geliyor sıra. Tam o sırada da Muaz diyor namaza durmuş gidiyor alabildiğine gidiyordu. Heh. Ve ben de diyor bunun için çünkü Muaz onun ifak mani ediyor. Namaza bırakıp gitmesine sebep Allah Resulü da Muaz'a diyor ki muaz sen insanlara yani e, huzur veya ibadete bağlılık getireceğin yerden, insanları <gülüyor> mi uzaklaştırmak istiyorsun? Yani e, insanları e, ifsat e, mı e, etmek e, istiyorsun? E, gibi, gibi bir sözde e, hitap e, Gördüğünüz e, gibi e, bahçesini e, sulamak e, için, e, ona e, sadece e, o vakitte, vakitte gelebilen bir sırayı e, kaçırmamak için namazı e, dahi e, kılarken e, alel acele e, yani e, huzursuz e, bir şekilde de, kılıyor. E, Allah Resulü de yapmış olduğu nasihatlerin, sohbetlerin insanları insanlara tesir edebilmesi için onların iyi anlayıp algılayıp amel edebilecek bir iştiyaka sahip olmaları için bu denli vakitlerinin müsaitliğini ararmış. E, Allah Resulü'nden uygulama da bu denli gelince hem tahribat süratli diyoruz, tamir zordur diyoruz. Hem de fazla bir vaktin de ayrılmasına icabında gerek ihtiyaç çöklememize rağmen peki nasıl olacak bu insanları ıslah etme Allah Azze ve Celle bizim, bizim samimi, bizim, ihlaslı doğru, doğru öğrendiğimiz, öğrendiğimiz ve, ve öğrettiğimiz öğrendiğimiz şeylerin mutlak bereketini, mutlak bereketini halk edecektir. Ve insanlara hissettirmeden yani onların bı bıkkınlığını getirmeden onların sadece onun için bir zaman ayırdığını dahi hissettirmeden bir eğitim olabilir. Dün de söylediğim gibi, e, Said Nursi'den nakletmiştim o sözüm, memleket satanı bir mektep haline getirmek gerekiyor. Heh. Bu ne demektir? Her halükarda, işte, evde, okulda, çarşıda, pazarda, yani dinlenmek için oturduğunuz Veyahut yan gelip yattığınız bir konumda dahi bir şeyleri öğrenme ve öğretme imkanını oluşturmak lazım. Çünkü bu mümkün. Bu mümkün. Yani siz evde yani bir erkek olarak ve kadın olarak mutfakta bir şeylerle uğraştığınızı düşünün. Ve sözlü olarak bir şeyler terennüm ettiğinizi yani söylediğinizi mırıldandığınızı veya sesli bir e, ister CD'den, kasetten olsun yani bir şeyler dinlediğinizi düşünün o ortamda sizin bir yaşında iki yaşında üç dört beş yaşında çocuğunuzu da düşünün öncelikli olarak siz hayırla meşgul ettiğiniz için o yani işitme duyunuzu hayra kullandığınız için çocuğun onu duyması ister siz söyleyin mutlak çocuğun güzel şeyler söylemesini e, duymasını sağlayacaksınız Ha. Bu bir öğrenme ortamıdır. Bu bir öğretme ortamıdır. Rastladığınız bir arkadaşa bir iki dakikalık içerisinde siz çok şeyler aktarabilirsiniz. Veya görerek, bakarak duyduğunuzdan yani işittiğinizden bir şeyler de öğrenebilirsiniz. Bak bu süratliliğin en öncelikli yapılması gereken şeylerden bir tanesidir. Yani Her halükarda, yani hangi konumda bulunursanız bulunun, ya bir şeyler öğreten, ya bir şeyler öğrenen olabilirsiniz. Bu mümkündür. Çok kısıtlı dediğiniz, yani e, hiçbir şey yapamayacağınızı düşündüğünüz bazı zaman, zaman parçaları vardır. Bunlar hakikaten değersizdir. Düşünün bir otobüs beklediğinizde, yani beş dakikalık bir zaman olabilir veya yemek yerken ki anınızı düşünün veya bir yere gittiğiniz hastaneye ne olursa olsun beklediğinizi düşünün anlatabildim mi? O e, yani kopuk zaman birimleri içerisinde o kadar güzel şeyler yapabilirsiniz ki hayatınız boyunca o zaman parçaları içerisindeki öğrendiğiniz şeyler size yön veren değerler olabilir benim Medine'deyken faslı bir arkadaşım vardı tabi bu da kendisinden daha yaşlı yani tecrübeli olgun bir arkadaşından yani Müslüman birisinden aldığı bir ve ondan öğrendiği bir hareket yemek yerken dahi yanında bir kitap şöyle açık dururdu bunun bir yani bunun Kur'an veya hadis kitabı olduğunu düşünün ki Allah'ın bu lütfudur Yani hiçbir, yani hiçbir kitabı, Kur'an ve hadis, hadis kitabı, kitabı kadar bir satır dahi olsun, olsun okuyarak istifade edildiğini bir göremezsiniz. Bir çünkü bir fikir, fikir kitabını, bir mevzuyu işleyen bir kitabı bir en azından bir paragraf, bir paragraf bir okuma bir zorundasınız. Oradan, oradan okuyacağınız bir ve iki satır size bir şey vermez çünkü kopuktur orada. Ama bir hadis metnini düşünün, birkaç kelimelik bir cümle... Ve iki cümlelik bir metni düşünün. Bir ayeti düşünün. Hemen bir anlık fırsattan istifade ederek gözünüzü şöyle ona dikseniz, onu okusanız hemen yani bir kopukluk olsa oraya bakma ihtiyacınız kalmamıştır ve yemek yemeniz, başka bir şey yapmanız gerekiyor. O zaman parçası içerisindeki okuduğunuz bir iki kelimelik cümle, yani metin sizin zihninizde bir değer bırakır. Ve ben, ben o gencin bu şekilde onlarca ciltlik kitabı okuduğuna hem, hem şahit oldum hem, hem bunu kendisinden, kendisinden ben defaatle duydum. Ve ben, ben bunu uygulamaya uygulama çalıştığımda, belki garibinizle gidecek ve buradaki beni tanıyan arkadaşlar bilir. Ben Taberani'nin Mu'camül Tebir denilen 25 ciltlik kitabını Ebu İala'nın müsnediliki hemen hemen 12 ciltlik bir hacme sahip, Ondan sonra İbn-i Ebi Şeyben'in ben trende yolda ben gelip giderken okudum. Ve, Ve hakikaten de doğru. Yani, yani yeter, yeter ki gibi, biz vaktimizi, vaktimizi zamanımızı değerlendirmeyi, değerlendirmeyi bilelim. Zannedersem onu okumadılar herhalde şey geçti, geçti bir ama bir insan, insan yarın vakit, vakit geçmeden, geçmeden bazı şeylerden, şeylerden sorulacaktır. Olacaktır yani zamanını nasıl yani, harcadı. Neden harcama, harcama kelimesini kullandım? kullandım. Çünkü bizler bazı şeyleri zaman geçirmek, geçirmek için işte, işte. böyle evet, yapıyoruz. Biraz, biraz oturduk sohbet, sohbet ediyoruz gibi, gibi ifadeler kullanarak serdederiz. Halbuki bu bir zaman harcamasıdır. Zaman Yine arkadaşlar, arkadaşlar bunu sohbette if yani ifade ettiler bizim dünyamız dünya hayatımız maalesef meşru bazı ifadelere dayandırılarak nedir? Kur'an'da, sünnette, dinde dünya ve ahiret hayatı diye bir ayrım var mı? var bir dünya hayatı bir de ahiret hayatı var bu meşru bir ifade yani şeran caiz olan bir söz dine karşı değil var böyle bir hayat yani. ha, bizler bu meşruluktan hareketle dünya işleri ahiret işleri diye bir ayrım yapıyoruz dünya hayatı ahiret hayatı ayrımı meşru ama bunun üzerinden hareketle kim oraya giden ahmet değil değil mi Ha. dünya işleri, ahiret işleri diye bir ayrım yapmamız meşru değil. Hiçbir iş yoktur ki o dünya iş olsun. Ha, o işi dünyada yapıyor olabiliriz. Ama hiçbir iş yoktur ki dünya iş olsun. O ahiretteki hayatımızın sermayesi olmasın. Bu mümkün değil. Buna işaret ettiler. Yani bizim bir lahzalı yani saniyeden de daha küçük bir zaman birimi dediğimiz şey, bizim ahiretteki ebedi hayatımızın bir parçasını oluşturan değerin sermayesi olabilir. İnsanın ömür boyu kazandığı malın ana parası sermayesi çok cüzüydür, değil mi? Heh, onun için bu hayatı biz, dünya hayatı olarak tesmih edebiliriz. Ama dünya işleri diye bu hayattaki işlediğimiz işleri dünya işi, ahiret işi diyerek, ya ahiretin işleri farklıymış gibi vurgulayamayız. Yani bu dünya işleri işte değil. Onunla siz bir günah ve bir sevap elde ediyor musunuz? Ki ibadetin tarifinde bunu dolu dolu ben anlattığımı düşünüyorum. Hiçbir şey yoktur ki insandan sudur eden o kulluk eylemi olmasın. Madem öyle, dünya işi, ahiret işi mümkün değil. Dünyada işlediğimiz işlerdir. Ahiretteki hayatımızın bir parçasını oluşturur. Ki sermayesidir. O zaman dünyadaki her işimiz bizim ahirete dönük bir işin aslıdır. Onun için küçük zaman birimlerini Ki yine de buna işaret ettiler küçük görünen günahları veyahut hayırlı amelleri küçük görünen belki sizden aldığı vakit olarak sarf ettiğiniz gayret yönüyle sizden çok cüz'i bir şeyler alabilir. Bunu bu denle önemsemeyebilirsiniz. Hayır olarak da önemsemeyebilirsiniz. Şer olarak da önemsemeyebilirsiniz. Hatta onu dün Abdurrahman size işledi. Dedi hocamız bunu defaatle bu mevzuyu bu kıssayı anlatır şeklinde geçti. Sizin daha önceki kaydedilen derslerde onu dinlediğinizi düşünerek bunu söylediğini ben zannediyorum. Beni İsrail'den bir kıssa zikretti. Hani geliyorlar peygamberlerine Allah'a yalvar dua et de bize bir arkasında mücadele edeceğimiz bir nebi yollasın. Hatırladınız mı? Bakaradaki bu kıssaya. Heh. Ondan sonra onlar, e, onlar da, o nebi de diyor ki Allah size böyle bir şey farz kılar. Bir nebi yollar. Yani arkasında savaşacağınız birisini yollar. Ve sonra da siz kabul etmez bunu derseniz diyor. Neden ki? Çoluk çocuğumuz esir alındı. Karılarımız esir alındı. Artık yurdumuzdan çıkarıldık. Yani düşmanla bize yollanılan nebinin arkasında beraber yani, harp etmek önce, için hiç, hiç, hiç etmemek hiç için hiçbir sebep yok. Allah, Allah tutuyor görüyor, bir nebiyi yolluyor. Bir yolluyor onlara savaşı, savaşı parç yani. O nebi geldiğinde ben sizin şey kral geldiğinde ben sizin kralınızım deyince ince, bu da nereden ben çıktı ben babamızdan, babamızdan yani dedelerimizden kalan mülkü sahip olmak ister. E, o nebinin o kralın yollanılmasını isteyen yüz kişi ise para da çoğun yani adet olarak çoğunluğu reddetti bunu yani yüz yani kişinin elli biri bunu kabul etmedi reddetti itiraz ettiler ve geri kalan kısmı azını o nebiyle beraber şey, o kral estağfurullah nebiye çok takıldı bugün <gülüyor> <gülüyor> talutla beraber düşmana <gülüyor> doğru hareket ederler ee, diyor ki Allah bugün sizi bir nehirden geçerken deneyecek imtihan edecek yani sınayacak Geçerken o nehirden su içmeyin. İçmezseniz bendensiniz. Ama içerseniz benden değilsiniz. Sadece kana kana olmama kaydıyla avucunuzun içiyle ağzınızın kuruluğunu giderebilmek için içebilirsiniz. Nehirden geçerken e, yani o kralın yollanılmasına, harbin onlara fars kıtalon fars kılınmasına razı olan kabul eden taife ki kanaat faraza 49 9 dedi kıs mağazamı o dereden geçerken su içiyor. Ve içenler hemen bugün bizim Cahlut'la yani gittikleri düşmana düşmanı kastediyor. Cahlut'la baş etme takatımız yok diyorlar. Ve sarfını da diyorlar. Azım ise dereden geçerken su içmeyen taipen ey Rabbim bugün bize düşmanımızın karşısında sebat ve zafer ihsan et diyorlar ve Allah da onlara yardım ediyor ve nice böyle azınlıklar vardır ki çok kalabalık düşmanlarını Allah'ın izniyle eczimete uğratmışlardır diyor bu beni İsrail'den bize Kur'an'da zikredilen bir kıssadır Ee, söz olarak da deriz devamlı kıssalardan alınması gereken, istifade edilmesi gereken ibrettir deriz. Ama bunu bir hikaye şeklinde, masal şeklinde okur ve geçerir. Ha, Bunun üzerinde durarak burada, bu kıssada bize anlatılmak istenilen şey nedir? En vurucu olan taraf e, nehirden geçerken suyun içilmesinin yasaklanması. Kana kana içilmesinin. Ağzın kuruluğunun giderilmesi için şöyle avucun ortasıyla alabilirsiniz diyor. Normal o sudan içsen ne olur, içmesen ne olur? Allah'ın hazinesinde ne ziyadeleşir, ne noktanlaşır? Yani biz ne zarar verebiliriz ki Allah'a? veyahut içmemekle, itaat etmekle ne gibi faydamız dokunabilir? Bunu size ulaştırılan, peygamberden gelen malumatla da desteklerseniz zannedersem ilk dünkü derste söylemildi. Bir mezbeleye gidildiği zaman oradaki bazı şeyler gösterilerek işte budur dünya. Bir sivrisineği kastederek dünyanın Allah katında bir sivrisine kadar da kadri kıymeti yoktur olsaydı kafirlere ondan bir damla dahi vermezdi diyor. O sudan ha içmiş, içilmiş, ha içilmemiş. Ne ziyadeleştirir, ne noksanlaştırır. Demek ki burada anlaşılması gereken şey yapılan işin hayır ve şer, küçüklüğü önemli değil. Onunla bir itaat mövzu bahis mi? Bir, bir isyan bir mevzu, mevzu bahisme önemli olan budur. Bu. Şekli, Şekli katliyetle önemli değil. değil. Ha. ha, o şekl, şey, onun yani o işin, o işin şekline dönük bize bir, bir emir varsa, varsa yasaklılık, yasaklılık varsa, bu emredildiğimiz, emredildiğimiz için, yasaklanıldığımız için yapılan, yasaklanıldığımız yapılan bir şeydir, şeydir bu. bu. Ha, ha. Hatta, hatta namaz bahsinde, namaz bahsinde falan. falan dikkatinizi çekip okuduysanız Allah Resulü birilerinin sağ elini e, sol elini sağının üstüne koyarak namaz kıldığını görür. Onun yanına gelir, solu alır sağı alır, sağ solun üstüne koyarak der ki biz böyle yani namazda böyle el koymakla emrolunduk der. Sebebi, hikmete anlatılmaz böyle yapmakla, yapmakla biz emrolunduk efendim, der. Önemli olan öyle yap, yap, yap, yapmakla yapmak, emrolunmak yapmak, veyahut yasaklanmak. Onu yapmamaktır. yapmamaktır. Sahabenin veyahut hayatına veyahut baktığınızda ki bunu, bunu bu muasır mu e, ilim ehlinden ilim birisi, ilim birisi sahabenin vahyin, vahyin karşısındaki tavrı diye küçük bir risale tehlif, tehlif etmiş. Yani, yani Allah'tan, Allah'tan gelen emir ve nehilerin Resulün bize anlattığı ve emirleri, nehirleri karşısında sahabe çok hassas hareket eden bir topluluktu. Hemen Allah emretti, Resulü emretti. Bu yasaklandı. O böyle yapmamızı istedi. Eee karşısında hemen teslimiyetin kıyat duymalarıdır. Nisa suresindeki ayeti kerimede de bir kıstaya evet. binaen Iinen ayette sizde Allah'a yani Rabb'ına yemin olsun ki siz ona hakem kabul edip, ona bir hükmün açıklanması için gittiğinizde o bir hüküm verir de, siz ona gönül sıkıntısı hissetmeden teslim olmadıkça inanmış yani müminler sayılmazsınız. Bundan kasıt nedir? Gönül sıkıntısı hissetmeden. Yani o emir, o nehi yasak, hoşunuza gitmeyebilir. Aklınıza yatmayabilir. Hoşlanmadığınız halde, aklınıza yatmadığı halde, onu yaparken hissettiğiniz sıkıntı var ya, o dahi olmayacak. Ki buna biz teslimiyet deriz. Resul emretmiştir. Mutlak bizim için hayır var. O yasaklamıştır. Mutlak bizim için onda da bir hayır vardır. Neden yasaklanmış sorusu gönül rahatlığıyla teslim olan bir müminin sorusu olamaz. O emrin, o neyin yasağın karşısında rahatsızlık hisseden birisinin neden e canım hikmetini öğrenmek istiyorum. Ha sen bil, ha bilme. Ha onun hikmeti bize anlatılmış, ha anlatılmamış. Eğer evet. Allah emretmiş Allah yasaklamış Resulü emredip yasaklamışsa onda mutlak bizim için bir hayır vardır biz imanın bu noktasını yakalamamız gerekir ve hikmet arayışı sebep arayışı kabulde teslimiyette zorlanan bir kalbin itirazlarıdır Her ne Hem kadar onu, hı? işte sebebini öğrenmek istiyoruz, kötü mü? Ha. Bizler ne sebepten, hangi hikmetten dolayı emredilen veyahut yasaklanan bir şeyin sebebi zikredilmiş olabilir değil mi? Allah ve Resulü bildirmiş olabilir. Ha. Bunu söylemekte hiçbir mahsur yoktur. Biz bize bildirildiği için ona aktarırız. Ha, yani bildirilene aktarmada da hiçbir kusur yoktu ha. o sudan ha içilmiş ha içilmemiş bu önemli değil öyle mi? bir ziyadelik ve noksanlık yok ama bununla bir itaat ve isyan varsa emrin ve yasağın keyfiyeti önemli değil öyle mi? hiç önemli değil önemli olan onunla bir itaat isen mevzu bahis midir? Ya bunun yani ne şey önemi var, var demeyin değil. diyemezsiniz. Bunu, bunu deme hakkımız katiyetle yok. Gibi. Yani teslim yani olan, olan bir kalbin, kalbin böyle bir itirazı. itirazı olamaz. Bu mümkün değil. İkincisi her, her emir yani, yani yasak, yasak. Keyfiyet, keyfiyet olarak küçük basit, basit de görünse de, önemsememe gibi bir, bir hastalığı, hastalığı bizim defetmemiz gerekir. İkincisi, o küçük görünen emir ve nehi, daha sonra başka bir emrin ve nehin da altyapısı olabilir. Esas tehlike bu. Çünkü Abdurrahman'da zannedersem önemsenmeyen günahlar, yasaklara bulaşma, yığla yığla ne olur? Seni içinde mahvedecek, seni içinde boğacak, belalar olabilir. Bu sözün söyleniş şekliyle ifadesi buydu. Ama yığılmasına da ihtiyaç yok. Bir tanesi bile senin başını daha büyük bir belaya daha selametli bir işi yapma sebep olabilir. Bu kıstada olduğu gibi. Oradan suyu içenler ne yaptı? Daha önceden kabul ettikleri kravalları ile düşmana karşı harp etme kıtaların farz kılınışına teslim olmuşlar mıydı? Yani evet arkasından gittilerdi. Ama yolda denendiler. Hemen kabul ettiler bunlar farzın yani her gün kıtaların itaat ettiler. Hemen selamet buldular şeklinde değil. İmtihana tabi tutuldular. Ki dün de herhalde derste bir ara zikretmiştim başlık olarak. İmanın muhafazası, muhafazası onun tahsilinden daha zordur. Yani, yani imanın imanı korunması kuruması, onu kazanmaktan daha zor. Kazanmak daha zor. Kazanmak kolay. Neden, Neden demiştik? demiştik? Çünkü, Çünkü imanla, imanla tanışmak Allah'ın kulları üzerindeki hücretidir. Herkes imanla tanışacak. Yarın benim bundan haberim yoktu. Duymamıştım. duymamıştım. Diyemeyecek. Allah hasseten bu haberi onlara ulaştırır öyle veya böyle Ha arkasından hemen imtihan vardır çünkü burada anlatılmak istenen sadece imtihanın oldu ne yaptılar dereden geçerken suyu içenler orada isyan edenler yani bu emre itaat etmeyenler daha büyük bir emrin safsaklanmasına sebep oldular mı Bugün bizim Calut'a karşı takatımız yetmez. Hemen ikinci bir isyanın altını oluşturdu. İtaat eden içmeyenler ise ki azımlık onlar. E, azınlık belki korku belki azınlığın hakkı değil mi? Biz bir iş yapamayız onların karşısında direnemeyiz sözü. Onların hakkı. Ey Rabbim bugün bize düşmanımıza karşı Sebat ve zafer ihsanıyla dediler. Yani, yani hemen, hemen Allah'a Allah iltica ettiler. Ey, ey Rabbim bugün biz zayıfız, zayıfız. bu işi yapamayız, azımız. Zaafiyetlerini itiraf etmediler. Allah, Allah biliyordu. Diyor. Onlar hemen bunu hissettikleri içlerine gelebilecekliklerinde dönüp ey, ey Rabbim, Rabbim bugün bize düşmanımızın karşısında sebat ve zafer ihsanı hemen Rablerine sığındılar. Yani o emre itaatte devam ettiler ve Allah'ın o farz kıldığı şeyi eda edip ve onlardan çok çok kalabalık olan düşmanlarını hezimete uğrattılar Allah'ın yardımıyla. Yani o küçük itaatte böyle bir itaatin daha sonraki gelen bir itaatin edasında yapılmasında onların gönlünde bir inkiyat teslimiyet yani bir kabullülük oluşturdu. Bazen ee, bizlerden şöyle bir soru devamı tevcih edilir. Yani sorular sorulduğunda bilenlere veya bildiği zannedilen kimselere ya ben hakikaten yapmak istiyorum ama onu bir türlü yapmadı kendimde Yani istidat, kolaylık, bir meyil hisset bulamıyorum. Yani bazen derken ben namaz kılmak istiyorum ama bir iki gün kılıyorum ondan sonra bırakıyorum. Onda bir devamlılık arzusu bulamıyorum kendimde. Bunun sebebi nasıl araştırılmalı? Daha önceden o ibadete giden küçümsediğim bir şey var mutlaka. Önemsemediğim bir şey var. dün herhalde ben, dün sabah ben zikretmiştim Allah subhanahu ve teala bize birçok şeyin emrettiği yasakladığı bir şeyin yapılmasında ve yapılmamasında bizim dünyevi ve uhrevi saadetimize sebep olan o kadar küçük şeyler zikredilmiştir ki namazdaki saftaki saffın düzeninin ve düzensizliğinin Kalbimizin birbirine rahmetle dönmesine ve gadaplan, kinle ters dönmesine sebep olur dedik değil mi? Saflarımızı düzgün tutun, tutun. Allah kalplerinizi birbirine çevirmesin diyor. Namazdaki safların düzenliliği, tesviyesi değil mi? Ama çok büyük. Onunla onun arasında hiç alaka kuramadığımız... ...ihtilapta, birbirine buğz etmedekinde... ...yani artık en son hadde gelmiş Müslümanlar... ...aramızdaki bu müşkilatın sebeplerinden birisi... ...namazdaki sapların tesfiyesinin sebep olduğunu... idrak düşünür mü? Ama bu var. Onun için eğer bir amelin edasında yapılmasında, hakikaten kendinizde azıcık da olsa bir şeyler hissediyorsanız ve onu yapamıyorsanız ondan önce ihmal ettiğiniz, önemsemediğiniz, yani küçümsediğiniz, umursamadığınız bir şeyin olduğunu düşünün. Mutlak onun öyle bir sebebi var. Eğer bir ameli de işleme, inkıyat duyduysanız, onu yapmada kendinizde bir iştihak, arzu, onu seve seve yapma gibi bir şeyler yani hissediyorsanız demek ki ondan önce Rabbinizin bir emrini, bir yasağını önemsediniz. Bu önemsemeye binaen, yani ne, ne olmuş sanki nehirden bir su içsek içme içmesek diye. Yani böyle bir şey demeden Rabbinizin emrini önemsediğiniz yasağını önemsediniz, bir, bir şeyle, şeyle muhatap oldunuz ve onu yapınız. yaptınız. Ve buna yani binaen Rabbiniz, Rabbiniz size daha büyük bir şey, şey yapmada, yapmada ve, ve kötü bir, bir şeyden, şeyden uzak durmada Rabbiniz size yardım etti. Yardım Bu samimiyetinize binaen yani. dün, dün, akşam dün akşam herhalde Mustafa'nın da zikretti. Yusuf aleyhisselam'ın Mustafa Aleyhisselam mıydı? Eğer Rabbinin yardımı olmasaydı Yusuf da, Yusuf da meyletmişti, meyletmişti o kadına, kadını meylettiği gibi. Neredeyse ayağa kayacaktı. Çünkü Yusuf bizim muhlis yani halis kullarımızdan diyor. Eğer bir tehlikenin karşısında korunmamızı istiyorsak, velev ki bizden nefsi olarak ona bir meyil de olsa, ki olabilir, insan tabiatıdır bu, korunmamızı istiyorsa ondan önce önemsediğimiz Rabbimizin bir emri ve yasağı ihlas dediğimiz şeyi değeri elde ettiğimiz bir yaptığımız iş olmalı mutlaka. Ve bunu da Rabbimizin yani Rabbimizin bize yardımı ile ancak başarabildiğimizi düşünmemiz gerekir. Ve Allah Resulü'nün Muaz ibn Cebele, her namazın akabinde e, yapmasını istediği bir dua var. Ki namazların akabinde bunu okuruz. Allahumme, aynni ala zikrike ve şükrike ve husne ibadetik. Allah bana, sana güzel şükrederek seni zikretmemde ve sana ibadetimde bana yardım. Demek ki ibadet insanın sadece istemesiyle de olmuyor. Onu yapabilmede Allah'ın bize bir yardımı, bir lütfunun olması gerekiyor. Binaenaleyh bu denli kıssaları Kur'an'da okurken böyle bir masal okur, hikaye okurmuş gibi hemen okuyup geçmek veyahut birilerine rastgele anlatarak Ha, bir kıssayla mevzuyu doldurmuşuzdur. On dakikalık bir zamana almışızdır. Ha, ben de yapılması gerekeni güya yapmışımdır havasında değil. O kıssayı hele hele dinlersek, birisi anlatırken yeterince üzerinde durup düşünememişsek eve gittiğimizde açarız Kur'an'ı ve hadis kitabını nerede geçiyorsa o kısda onu şöyle okuyup düşüne düşüne hazmetmemiz gerekir o kıstaların hiçbirisi rastgele o sayfalar doldurulsun diye zikredilmedi. Biz de zamanımızın belli bir kısmı dolsun diye bunları zikretmiyoruz. Mutlak ibret alınması gerekiyor. Evet. Ahmet, Ahmet yani sen gençsin. Ayıp yani. Ya. ya. Evet. Anladık mı bunu? Zaman parçaları dediğimiz şeyleri küçümsemeyin. Onlar size hayatınız boyunca kılavuzluk edebilecek değerlerin öğrenildiği zamanlar olabilir. Yani küçücük, iki dakikalık, üç dakikalık, on dakikalık zamanlar olması hiç önemli değil. O zamanın size bir şeyler taşımasında vesileliği yeterli. Bir şey okumanızı, işitmenizi sağlaması yeterli. Ve zaman bir değer. Amellerinizi hiçbir zaman hayır ve şer, katiyetle küçümsemeyin. ve dünya hayatını, dünya işleri diyerek işlerin bir kısmını kendiliğinden bertaraf etmeyin. Sizin de yani sermayesinden yiyen adam gibi olursunuz. Hem de bunu meşru ifadelerle hiç hiç harcayın. Eğer kulluğu tarifiyle iyi anlamış, idrak etmişseniz insanda angarya diyebileceğimiz yani 8 saatlik uyku bile 16 saatteki yaptığımız işlerin yorgunluğunu telafi ettiğimiz bir anda olsa o bile ibadete tebdil olur. Ama 16 saati nasıl kullandıysan Oradaki gidereceğin yorgunluğunu neyden elde ettiysen Allah yolunda mı? Allah'ın rızasını tahsilde mi? Şerde mi? İfsatta mı? Birilerinin aleyhinde mi? O yorgunluğu nereden aldıysanız o uykunuz ona göre sizin için bir değer veyahut bir bela olabilir. Bazen yani kendisinde Yor, yani yorulduğumuz bir dakika uykudaki bize sevap kazandıran binlerce dakika olabiliyor. Binaenale hiçbir şey yoktur ki onun ceza ve mükafat olarak bir karşılığı olmasın. Bu da ne demektir? Demek ki hiçbir şey yoktur ki bizden sudur eden o bir kulluk eylemi olmasın. O zaman bizim gafil olacağımız hiçbir lafzı olmamalıdır. Çünkü anlık bir gafletimiz o söylediğimiz sözün birden sudur eden şeyin Allah'ın rızasının zıttına, yani onu sevmediği bir iş olabilir. Bazı işlerde insanların tavırları, konumları O yaptığı, yaptığı işin, işin neticesi, neticesi bazen, bazen insanın niyetindedir. Bazen, bazen o zaman, zaman birinin içerisinde bir kilit, kilit nokta, nokta vardır. E, biz, biz de, de inanan kesimde maalesef geleneksel, geleneksel olarak da İslam'ı yaşamayan, yaşamayan toplumda, toplumda hani, hani derler, derler ya yani, sen, sen tedbirini al, al takdiri Allah'a bırak. Bu çoğu, çoğu zaman, zaman kaza ile Yani kader ile çelişen bir ifade olarak söylenir. Hiçbir zaman Allah'ın takdirinin değişmesi mümkün değildir. Ama takdiri takdiri ile değişir. Hiçbir zaman tedbirimiz bizim Allah'ın takdirinden kurtulmamıza sebep değildir. Takdirin hayra dönüşmesine sebep olabilir şerre dönüşmesine sebep olabilir diyelim ki biz falan günün falan saatinde bize ecel takdir olunmuş yani ölüm bunu hele ecelde değiştirmemiz değiştirilmesi mümkün değil yani hastalığın Allah tarafından takdir olduğu gibi onun şifası da onun tarafından takdirdir Ama aman, ecel gelmişse aman. bitmiştir. Işte. <gülüyor> Eceli sana takdir edildiği saat, sen hayır üzere meşgul olan birisi olabilir misin? Şer, Şer üzere de meşgul olan birisi olabilirsin. Senin tedbirin o an, hayır üzere olmaa çalışmaktır. Hayır üzereysen, ecelin senin hayırda yakalamıştır. Şerr <gülüyor> üzereysen, ve ecelin seni şerde yakalamıştır. Onun için şu önemsemediğimiz anlara bir dikkat edin. O an son nefesimizin geldiği anda olabilir. Ve Allah Resulü devamlı ani ölümden Allah'a sığınmıştır. Neden ani ölümden Allah'a sığınır? Hı? Efendim? İmamız ani ölüm insanın helalleşmesine, tövbesine, istiğfarına, kelime şahideti getirmesine mani bir haldir. Ama devamlı öleceğini düşünerek ağızların tadını kaçıran ölümü anarsanız, düşünürseniz, anlatırsanız yoldan geçerken bir Müslümanı çok neşeli gördüğünüzde ölümü de unutma ha, demen ona aslında çok güzel bir ikramdır. Sana da birisinin bunu hatırlatması güzel bir yani ikramdır. O an ruhunu teslim edebilirsin. Onun için zaman birimi olarak hiçbir şeyi küçümsememelisin. O hayrı on ikiden vurduğumuz bir zaman olabilir. Yani hayrı on ikiden Allah göstermesin. Belayı da on ikiden yakalatırsın. O zaman içerisinde hayır üzere olmamız işte bizim tedbirimiz bu. Olmalı. Deyse Allah'ın takdirinde mani olmak değildir. Evet Abdülcabba. Ne dedin? Şey, Tabi dinlemedin çünkü uykuya dalıyordun yavaş yavaş ...dalgıç gibi gidiyordum. <gülüyor> yani e, kafil olduğumuz o an veya dikkatli olduğumuz o an bize hayırı 12'den de vurdurur, şerri de 12'den yakalattı. Ha Bu zaman birimlerin yani bir lahzayı saniyeden daha az bir zaman birimine bu kadar hassasiyeti şu an biz konuşanlarız. Ama, Ama hakkıyla, hakkıyla bunu eda edenler olduğumuzu düşünmeyelim. Değil, değil? mi? Ama bu gibi şeyleri biz dikkatlice birbirimize sık sık hatırlatırsak en kötü ihtimal diyelim içimizden bundan istifade eden birileri çıkar. Değil mi? Değil mi? Çıkar mı? Çıkar. <gülüyor> Anlatan bile bu zaman birimine bu kadar dikkat etmeyen birisi de olsa ya ben bu adamın sebebiyle bunu anladım. Allah razı olsun. Allah, Allah bu adama hidayet versin diye onun o duasıyla da biz bunu anladık. Allah'ın bizim hidayetimize hangi sebeple takdir edeceğini biz bilemeyiz. Değil mi? Onun için küçümsemeyin ve bir müslümanın kardeşinin kıyabındaki duası müstecaptır diyor hadis-i şerifte. Ne demek? Abdullah Baba. Efendim? Onu zaten ben dedim. Bir müslümanın kardeşinin kıyabındaki kardeşinin arkasından ona ettiği dua müstecap yani kabule şayandır, kabul edilir. Ne demek bu hadis? Türkçe'sini tekrarlam, benim dediğimi tekrarlamayacağım. He. Bu ne demek? Haftasında yani on onun ben dedim. Tevsiil Değil. Ona dua edersek kardeşine melekler de bize dua eder, değil mi? Başka. Yani kardeşinin kıyabındaki dua, onun arkasından yaptın dua kabuleşayan bir sözü nedir, değil biliyor musun? Her insan bir başkası, başkası kardeşi için, masum, için masum, masum mudur? Günahsız bir dildir onun için. Ama, Ama ben, ben kendim, kendim için masum, günahsız bir dil değilim. Bunu anladın, anladın mı? Yani, yani ben kardeşim için günah işlemediğim için, işlemediğim için ona, ona günahsız, günahsız bir dille dua ediyorum. Ve bu sefer melekler de Ahmed'in dediği gibi bizim için de aynısı, bunu ister. Ve yani biz çok seleften ilim ehlimden böyle bunu duyarsınız kısalar halinde devamlı yani bana da dua et, beni duan'dan unutma, istendiğini denildiğini okursunuz veya işitsiniz. Onun için bir Müslümanın kardeşinin gıyabından, onun arkasından ona dua etmesi müstecaptır. Madem ki Allah Resulü böyledir yani kabul edilir. O zaman melekler de der ki o yani günahsız ağızlarda Allah'ım bunun içinde bir aynısını ver. Abdurrahman mı zikretmişti bunu? Bir mislini de ona önüne aynısını da ona ver derler diyor. Yeter mi? Aslında sohbetlerin en canlı, en bereketli olduğu ortam sabahı. Her ne kadar uykunun bir rehaveti de hissedilse, yani hissedilse insan üzerinde algılaması çok güçlüdür. <gülüyor> Ama yine insan kaytaracak bir yön buldun, yaslanıyor yani. <gülüyor> Bu, bu kötü işte. Bu kötü. Dikkat et. Evet. Sorunuz var mı? Sesle. Hayatullah-ı Sindir Rahimallah. Ee, Hintli bir selefidir ama e, Hicaz'da vefat eden birisidir. Ee, elleri göğse koyma hakkında bir yani risale yazmış, hadis-i şerifleri toplamış. Hazreti Ali'den böyle rivayetler nakleder ama bu rivayetler sahip değildir. Hazreti Ali'den nakleder. Yani Körter suresinin tefsirinde nakledilir bu rivayetler. E, suyud, suyudin'in Rahimallah Durul Menthur isimli tefsir kitabında bu nakilleri bulursunuz. Ama sahih değildir. Önemli değil sahih olup olmaması çünkü ellileri göze koymaza sahih var. Hayatullah Sindi'dir o. Başka? Ytik. Bana ders yasaklamasalardı size dolu dolu bir <gülüyor> sakın yapma dediler. Çünkü herkes gelsin. Evet. O sohbetin üstün sıfana demek ki o sohbetin diyorum gerisini buradan okuyorum. Hukukun üstünlüğü. Efendim Tabii Efendim? Efendim? Efendim Şu sırtta hmm. Hasnilmüslim var mı? Göstereyim. Birisine öğret, ondan sonra elini oraya koysun. Tamam mı? Yani beş kere besmele şey Ondan sonra duasun, oksun. Peygamber kendisine gelene bunu yaparlar Asunne käyvälle, mutta näsaraa, että hujaa, da taar, falan geçti kuten. Rakkula, ratkilee 70, mutta näin teyppiä. Rakki, kavulle derdossa. Mm. Hm. Mm. Hm. bu 70 bin <gülüyor> uğursuzluk kabul etmeyen, uğursuzluğa inanmayan, Türkiye yaptırmayan, şimdi uğursuzlukla beraberinde zikredildiği için meşru olanı kastetmez, gayrı meşru kastedilir. her 70 binin biriyle de bir 70 bin daha var. 70 bin kere 70 bin yapar. fazlası değil. Şeyh Albani silsile silsilette sahih'deki tahrik etti bu. Ee, buna da İmren'in ama Ukkaş'a bile bu rivayet söylenildiğinde "Alar e, Allah'ın Resulü dua etti ben onlardan oldum." diyor. Sen anlatın diyor. Hemen arkasından birisi bana da dua et deyince Ukkaşa. Täytyykö me seni geçti. että meidän on Rabbimiz yöntemiz bizi yetmiş bin yöntemiz içinden Ei, <gülüyor> evet, evet, Efendim? Her oltava yhtä e, Her Jumala. Jumala on yhtä kuin me. Da diyor. Aslında daha daha böyle müjdeci olan hadis-i şerifte e, Ahmet ibn Hanbele'nin müstehinde Muhammed e, ibn Nasr'ın Meruvuzi Kitab-i Sünnet'e naklediyor. Onu da Şeyh Albani takviç ediyor. E, sizden sonra öyle kimseler gelecek ki diyor onların her biri sizin elinizin ecri gibi ecri alacak diyor. tabi sahabe bizim ellimiz gibi ecir mi? Evet sizin elli tanemizin ecri gibi ecir alacak. Bunlar nedir falan deyince onlar bizim kardeşlerimiz. Ey Allah'ın Resulü biz kardeşleriniz değil mi denildiğinde siz benim arkadaşlarımsınız diyor. Onlar kardeşlerimiz diyor. Ve birçok nitelik yani sünnetin e, artık bu e, Bitti. Bid'atların istilası zamanında sünnet-i seneye temessük eden onlardan birisi diyor sizin ne öneminiz var? Siz diyor benim olduğum halde Cibril geliyor Cibril'in gelişine, vahyin gelişine muhatap oluyorsunuz. Onlar beni görmeden iman ettiler diyor. Onlardan. Bu daha böylemişti Cibril'i biliyor musun? Sahabenin elli tanesinin ecril ve ecr alma biraz beleş gibi geliyor bize ama. <gülüyor> Dün hangisi? Aa, temenniden bahseden kimdi? Abdurrahman Hanım mıydı? Ee, temenni ile niyet ve dilekleri ayırmanız gerekir. Temenni çoğu zaman bizde e, yapılmasından üşendiğimiz, kaçındığımız şeyler için kullanıyoruz. Temenni öyle olmamalı. Yani temenni, ihlaslıca iyi bir niyet. Evet gençler. Günahımın ne, geç kaldı. Abi gelirse haklı araba Az sonra işe gidiyorum. Tabii tabii. Tabii. İyi yer boy ha. Aman dikkat et. Evet, evet, başka sorunuz yoksa herkes istediği gibi serbest diyebiliriz. Evet. Dur, daha serbest demedim mi? Tabi onu alabilirsin. Siz bilirsiniz. Siz bilirsiniz. Zaten bugün ders öğlene kadar sürüyor. Öyle <gülüyor> program.